Bu yüzden Pekuot'un öteki kaptanlarıyla zıpkıncıları kamarada pek oturmazlardı. Kamara onlar için girilip çıkılan bir cümle kapısı gibiydi. Açık havayı da asıl yaşadıkları yer. Bir kayıpları da yoktu bunda çünkü kamara ahbaplık havasından yoksundu. Ahapsa yaklaşılır gibi değildi. İçinde yaşadığı bu Hristiyanlar dünyasının yabancısıydı. Uygarlaşmış Mizuri'de kalan son boz ayı gibi yaşıyordu bu dünyada. Bahar ve yaz geçtikten sonra vahşi kızıl derili şefi Logan nasıl bir ağaç kovuğuna kapanıp kış boyunca pençelerini kemirirse, bu azgın bu fırtınalı yaşlılığında Ahab'ın ruhu da bedenin derin mağarasına kapanmış, kendi içinde taşıdığı karanlığın pençelerini kemiriyordu. Benim ilk direkt başına çıkma sıram geldiğinde hava çok daha güzelleşmişti. Amerikan balina gemilerinin çoğunda av yerine varmak için daha 15.000 bin millik yolda olsa gemi neredeyse limandan çıkar çıkmaz direk başın nöbeti başlar. Üç yıllık, dört yıllık, beş yıllık bir seferden sonra gemide bir tek küçük şişe de boş kalsa dönüşte direk başında son dakikaya değin nöbet tutulur. Kontra yelkenlerinin direği karadaki kilise kulelerinin yanı başına gelinceye kadar bir balina daha yakalamak umudundan vazgeçilmez. Direk başında oturma işi, ister karada ister denizde olsun çok eski ve meraklı bir iş olduğu için bunun üstünde duralım biraz. Bana kalırsa ilk direk başı öbetçileri eski Mısırlılardır. Çok aradımsa da onlardan önce bu işi yapanı bulamadım. Babil Kulesi'ni yapan ataları Asya'nın ve Afrika'nın en yüksek direğini dikmek sevdasına kapılmış olsalar gerek.'' Ama yapının son taşı yerine konmadan bu büyük taş direk, Tanrı'nın öfkesinin korkunç kasırgasıyla yere serildi. Onun için Babil Kulesi'ni yapanlara bir öncelik tanıyamayız. Mısırlılar bir direk başı milletiydi. Bunu ileri sürerken arkeologların genel inancına dayanıyorum. Arkeologlara göre ilk ehramlar yıldızları incelemek için yapılmıştır. Ehramların dört bir yanındaki merdivenimsi basamaklar bu varsayımı destekliyor. Eski gökbilimciler, dev adımlarıyla bu merdivenlerden ehramın tepesine tırmanır, yeni yıldızların doğuşunu haber verirlerdi. Tıpkı bir geminin direk başında bir yelkenlinin ya da bir balinanın yaklaştığını haber veren gözcüler gibi. İlk Hristiyan çağlarının sütunlu ermişi Aziz Simon Stiles, çölde kendisine taştan bir direk yapmış, ömrünün geri kalan kısmını bu direğin tepesinde geçirmiş. Yemeğini makaralarla iplerle çekermiş yukarı. İşte bu ermiş, en yıkılmaz direk başın nöbetçilerinden biriydi. Ne sis, ne don, ne yağmur, ne dolu, ne kar, hiçbir şey yerinden oynatamıyordu onu. Sonuna dek her şeye yiğitçe göğüs germiş ve sözcüğün tam anlamıyla direk başında can vermiştir. Çağımızın direk başlarında yalnız ölüler var. Taştan, demirden, tunçtan insanlar. Bunlar sert kasırgalara karşı koyabiliyorlar ama olağanüstü bir şeyler görünce bize seslenemiyorlar. Napolyon, Vandöm sütununun tepesinde ta yukarılarda kollarını kavuşturmuş duruyor ve artık altındaki güvertede kimlerin kumanda ettiğini aldırmıyor. Ha Louis Philip kumanda etmiş, ha Louis Blank, ha şeytan Louis. Büyük Washington'da, Baltimore'da Herakles'in sütunları gibi göklere yükselen koca direğinin üstünde oturur. Pek az insan ondan daha yüksek bir yüceliğe ulaşacaktır. Amiral Nelson da Trafalgar alanında Tunç'tan bocurgasının üstünde direğinin başında nöbet bekliyor. Bu direk Londra'nın sislerine bürünse de üstünde bir kahraman olduğu bellidir. Çünkü ateş olmayan yerde duman olmaz. Ama ne büyük Washington, ne Napolyon, ne Nelson hiçbir zaman aşağıdan gelen seslere karşılık veremeyecekler, güvertede şaşkına dönmüş insanların sorduklarına, öğüt isteklerine karşılık veremeyeceklerdir. Ama onların ruhları, geleceğin koyu sisleri arasından uzaklardaki tehlikeli kayalıkları, sığları görüyordur belki de. Denizdeki direk başı nöbetiyle karadakileri birbirine benzetmek doğru görülmeyebilir. Ne var ki bunun hiç de yanlış olmadığını Nantucket'ın tek tarihçisi Obet Messi'nin anlattığı şu olay açıkça ortaya koyar. Bu değerli tarihçinin dediğine göre, balina avcılığının ilk günlerinde gemiler henüz düzgün seferlere çıkmazdan önce, bu adada oturanlar kıyı boyunca uzun direkler diker, bunlara çaktıkları çivilere basıp, kümese çıkan tavuklar gibi bu direklerin tepelerine tırmanırlarmış. Birkaç yıl önce, Yeni Zelanda Körfezi'nin balinacıları aynı çareye başvurmuşlar. Bu direklerin başındaki nöbetçiler, balinaları görünce kıyıda hazır bekleyen sandallara haber verirlermiş. Ama bu gelenek artık ortadan kalktığına göre biz yine asıl nöbet başına yani balina gemisinin direk başına dönelim. Geminin üç direğinde de güneşin doğuşundan batışına dek adam vardır. Dümen başında olduğu gibi orada da tayfa iki saatte bir nöbet değiştirir. Sıcak denizlerin güzel havalarında direk başı hoş bir yerdir. Hele hayal kurmayı sevenler bunun tadına doyamazlar. Sessiz güvertelerin, yüz ayak yukarısındaki direkler, sanki bacağınızmış gibi, denizin üstünde yürüyormuşsunuz gibi olursunuz. Altınızdan neredeyse bacaklarınızın arasından denizin büyük canavarları akıp geçer. Ünlü Rodos heykelinin bacakları arasından geçen gemiler gibi. Dalgalardan başka hiçbir şeyin bulandıramayacağı sonsuz eğinlere dalar gidersiniz. Coşkun gemi, keyifli keyifli sallanır. Uyku gibi tatlı meltemler eser, kendinizden geçersiniz. Sıcak denizlerdeki balina seferlerinde çoğu zaman yüce bir huzur içindedir yaşam. Ne bir haber duyar, ne bir gazete okursunuz. İkinci baskıların şişirme haberleriyle boş telaşlara düşmezsiniz. Ne ev bark kaygısı kalır, ne iflas korkusu, ne paranın değerden düşme tehlikesi. Akşama ne yiyeceğim diye düşünmezsiniz hiçbir zaman. Çünkü üç aylık yiyeceğiniz sağlam fıçılara yerleştirilmiştir ve yemek listeniz hiçbir zaman değişmez. Güney denizlerinde 3-4 yıllık uzun bir sefer boyunca direkt başında geçirdiğiniz saatlerin toplamı birkaç ay tutar. Ne yazık ki bunca ömrünüzün geçtiği yer her türlü rahatlıktan yoksundur. Yatak, hamak, tabut, nöbetçi kulübesi, kiliselerdeki vaiz kürsüsü, araba gibi insanların bir süre tek başına kalmak için yarattıkları o küçük yerlerdeki rahatın zerresi yoktur burada. Çoğu zaman tünediğiniz yer babafingo direğinin başıdır. Bastığınız yerde balina gemilerinde kurçeta adı verilen yan yana konmuş iki ince çobuktur. Orada sallanıp duran acemi bir gemici bir boğanın iki boynuzu üstünde ayakta duruyormuş kadar rahattır. Gerçi soğuk havalarda evinizi yukarı taşır gibi nöbetçi gocuğunuzu sırtınıza geçirebilirsiniz ama gocukların en kalını bile aslında bir evin yerini tutmaz. Çünkü ruh nasıl ten kafesine sıkı sıkı kapanmış ve bu kafesin içinden çıkar çıkmaz ölümle karşı karşıya gelirse kışın karlı alp dağlarını aşmaya kalkan acemi bir yolcu gibi, bir nöbetçi gocuğu da bir evden çok bedeninizi saran bir örtü bir ikinci deri gibidir. Bedeninize bir raf, bir çekmece koyamayacağınız gibi nöbetçi gocuğunuzu da rahat bir kulübe haline getiremezsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim ki, güney denizlerinde sefer eden gemilerin direk başlarına, Gönland gemileri gözcülerine buzlu denizlerin acımasızlığından koruyan ve karga yuvası adı verilen ve güzelim küçük çadırların konmaması üzülecek bir şeydir. Kaptan Sulu Sepke'nin tatlı bir masalı vardır. Görnlard balinası aramak üzere ve dolayısıyla eski Gönland’ın yitirilen İzlanda sömürgelerini yeniden bulmak amacıyla buzdağları arasında bir sefer. Bu güzel kitapta direkt başında nöbet bekleyen her insana yeni icat edilen ve ilk olarak Kaptan Sulu Sepke'nin Glacier adlı sağlam gemisinde kurulan karga yuvası üstüne uzun uzadıya bilgi verilir. Bunu ilk icat eden ve patentini alan Kaptan Sulu Sepken bu karga yuvasına Sulu Sepken'in karga yuvası adını verir çünkü Kaptan Sulu Sepken'de gülünç ve sahte bir alçak gönüllülüğün zevresi yoktur. Ona göre babalar yarattıkları ve patentini aldıkları çocuklara kendi adlarını verebilecekleri gibi bizim de yarattığımız herhangi bir şeye kendi adımızı vermeye hakkımız vardır. Sulu sepkenin karga yuvası büyükçe bir varil ya da fıçıya benzer az çok. Tepesi açıktır ama sert bir borada başınızı rüzgardan korumak için yerini değiştirebilen bir çeşit siper vardır. Direğin ta tepesine oturtulmuş olan bu karga yuvasına altındaki kapağı açarak girersiniz. Burada sırtı geminin kıçına dönük rahat bir oturma yeri, bunun altında da şemsiyeleri, yün atkıları, paltoları koymak için bir küçük dolap vardır. Öteki deriden rafa da konuşma borusu, pipo, dürbün ve daha başka deniz aygıtları konur. Kaptan Sulu Sepken bu karga yuvasında kendi oturunca yanına her zaman bir tüfek, barut kutusu ve kurşun alıp bunları o rafa yerleştirirmiş. Bu tüfekle başıboş dolaşan kılıç balinaları, serseri serseri gezinen tek boynuzlu balinaları avlarmış. Çünkü suyun karşı koyması yüzünden bunlar güverteden vurulamazmış ama yukarıdan ateş edilince iş değişirmiş. Kaptan Sulu Sepken karga yuvasının üstünde seve seve durur, karga yuvasındaki bilgince denemelerini de anlatır. Küçük bir pusulası varmış, bunu pusula dolabındaki mıknatısların hepsinde görülen ve yer çekiminden gelen kusurları düzeltmek için buraya taşırmış. Pusula dolabının geminin döşemesindeki yatay demirlere yakınlığından ve özellikle Gleiser gemisinde bol sayıda demirci bulunmasından ileri gelen kusurlarını bu ikinci pusula ile düzeltirmiş. Diyeceğim şu ki kaptan Sulu Sepken burada çok ağır başlı ve bilgince konuşuyor ama pusula dolabı kaymaları, azmi ut pusulası incelemeleri, takribi hatalar gibi laflarına karşın bu derin ve mıknatıslı düşüncelere her nedenli dalsa da karga yuvasının bir köşesine elinin altına güzel güzel yerleştirilmiş olan tepesine değin dolu şişenin mıknatısına da ara sıra kapılmaktan kendini alamadığını pekala biliyor. Kaptan Sulu Sepken, bu yiğit, bu namuslu, bu bilgili kaptanı pek beğeniyorum, hatta seviyorum ama o şişeden hiç söz etmemesine de çok içerliyorum doğrusu. Kaptan, kutuptan birkaç arşın uzakta, ta yükseklerdeki kuş yuvasında, ellerinde yün eldivenler, başında kukuleta, matematik incelemelerinde bulunurken kim bilir nasıl vefalı, nasıl avutucu bir dost olmuştur o işte. ''Gerçi biz güney denizlerinde dolaşan balina avcıları kaptan sulu sepkenle Grönland'lı tayfası kadar rahat değiliz direk başında ama bizim denizlerin durgun güzelliği o rahatlığın yerini tutuyor.'' Ben kendim direğe tırmanırken hiç telaş etmez, kuyu kuyekle ya da nöbetçi olmayan başka biriyle orada gevezelik eder, sonra biraz daha yükselip bacağımı tembel tembel gabya yelkeninin serenine alıp mavi ovalara şöyle bir bakar, sonra tepedeki yerime çıkardım. Hiç çekinmeden doğrusunu söyleyeyim, ben iyi bir gözcü değildim. Aklım fikrim yedi kat göklerdeyken nasıl iyi bir gözcü olabilirdim? İnsanı düşündükçe düşündüren o yükseklerde iç dünyama dalmışken bu işi dalga geçmeden nasıl yapabilirdim? Her balina gemisinde verilen gözünü aç ne görürsen haber ver buyruğunu nasıl yerine getirebilirdim? Nantakıtlı gemi sahipleri bırakın da burada bir güzel azarlıyım sizi. Gemilerinize tayfa seçerken soluk yüzlü çukur gözlü yerli yersiz düşüncelere dalan kafasında Natinel Bovdikit'in gemicilik üzerine kitabıyla değil de Fadyon'la denize açılan delikanlılardan sakının. Böylelerinden hayır gelmez diyorum size. Balinalarınız avlanmazdan önce görülmeli. Oysa bu çukur gözlü Platon düşkünü geminizi on kez dünyanın çevresinde döndürür de on dirhemlik ispermeçet yağı kazandırmaz size. Bunu sizlere söylemek zorundayım. Çünkü şu sıralarda birçok dertli, dalgın, romantik delikanlı, dünya kaygılarından iğrenip balina avına sığınmak, katran kokusu ve balina yağı içinde duygulanmak sevdasındadır. Byron'ın ünlü şiirinin kahramanı Childe Harold, işini rast getirmeyecek bir zavallı balina gemisinin direkt başına tüneyip yanık dizeler söylüyor çoğu zaman. Dalgalan derin ve karanlık mavi deniz, dalgalan, boşuna tarıyor seni binlerce yağ.